Merhaba, Kuzey Kutbu için 15.000 kişi pedal çevirdi. Greenpeace'in petrol şirketlerini Kuzey Kutbu'ndan uzak tutmak için yürüttüğü Save the Arctic yani Kuzey Kutbu'nu kurtar kampanyasının bir ayağı olarak düzenlediği kutup bisikleti etkinliği 15 Eylül'de gerçekleşti. Etkinliğe dünyanın 36 ülkesinden 106 kentten yaklaşık 15.000 kişi katıldı. Türkiye'de etkinlik için İstanbul, Mersin, Eskişehir ve Yalova olmak üzere ...dört nokta belirlenmişti. Güzel bir havada gerçekleşen etkinliğe Türkiye'de 400 civarında kişi katıldı. Etkinliğin 15 Eylül'de düzenlenmesinin de bir nedeni var şüphesiz. O gün Kuzey Buz Denizi'nde yıllık minimum buz seviyesi ölçülüyor. Yani son 30 yılda Kuzey Kutbu'ndaki buzulların %75 yok olduğu biliniyor. Kuzey Kutbu'ndaki buzullar küresel iklimi dengede tutmak için hayati önem taşıyor. Fakat buzullar rekor hızla erirken... Shell gibi petrol şirketleri bunu bir uyarı yerine kazanç fırsatı olarak görüyor. Kuzey Kutbu'nun eriyen alanlarında petrol arama faaliyetleri için milyarlarca dolar harcayan Shell, geçtiğimiz yıl o kadar kritik hatalar ve büyük kazalar yaptı ki. Mesela dev petrol platformu kontrolden çıkıp karaya oturdu. Kurtarma çalışmaları günlerce sürdü. Buna rağmen Shell ve diğer petrol şirketleri arama çalışmalarından vazgeçmiş değil. Kuzey Buz Denizi'nde Greenpeace'in petrol aranmasına karşı başlattığı kampanyaya bugüne dek 4 milyona yakın insan imzalarıyla destek verdi. Kampanya adresine savethearctic.org adresinden ulaşabilir. Siz de destek olabilirsiniz. Sera gazı salımlarında ilk üçü Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve gıda israfı oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yayınlanan Gıda İsrafı Ayak İzi raporu çöpe giden gıdaların yıl boyunca yayılan sera gazlarının 3.3 milyar ton karbondioksit eşdeğeri olduğunu ortaya koydu. 11 Eylül çarşamba günü Roma'da düzenlenen bir basın toplantısıyla duyurulan rapor, gıda israfının çevresel etkilerinin incelenmesi açısından bir ilk olma özelliği taşıyor. Tarladan son kullanıcıya tüm gıda tedarik zincirini kapsayan rapor, Çevresel etkileri incelemenin yanında bu israfın hangi kaynaklarda ve hangi ürün gruplarında oluşturduğunun da belirlenmesi hedefleniyor. 2050 yılında beklenen 9 milyar insanı besleyebilmesi gereken dünyada her gece 870 milyon insan yatağa aç giriyor. Oysa gıda üretim fazlası var. Raporun çevresel etkileri konusundaki bulgular tarım ve gıdanın neden çevre mücadelesinin en önemli alanlarından biri olması gerektiğini ortaya koyuyor. İsraf edilen 1.3 milyar ton ekili arazilerin %28'inde yapılan tarımsal faaliyetlerin boşa gitmesi anlamına geliyor. Tarım arazisi olarak kullanma bahanesiyle dünyanın dört bir yanında ormanlar nasıl katledildiği düşünülürse bu israfın önüne geçmenin biyolojik çeşitliğin korunması ve ekolojiye getireceği faydalarını da tahmin etmek mümkün. Su kullanımı konusunda da israf edilen gıdalar çarpıcı rakamlara dönüşüyor. Yıl boyu israf edilen gıdaları yetiştirmek, işlemek ve ulaştırmak için harcanan su, Avrupa'nın en uzun nehri olan Volga'nın yıllık su akışına eşit yani 250 km küp. Bu kadar su tüm dünyanın evlerdeki su ihtiyacını karşılayabilecek boyutta. İsrafın bir diğer boyutu da iklim değişikliği ile ilgili. Kullanılamayan gıdaların üretimi, işlenmesi, taşınması için kullanılan enerji nedeniyle açığa çıkan sera gazları, İsraf edilen gıdaların çürümesi nedeniyle ortaya çıkan sera gazlarıyla birleşince yıllık 3.3 milyar ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı is gıda israfı nedeniyle atmosfere salınmış oluyor. Bu da demek oluyor ki gıda israfı isimli bir ülkemiz olsaydı sera gazı salımı konusunda bu ülkeyi geçebilecek sadece iki dev ülke olacaktı. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. Çevreci grubu savunan avukat sanık oldu. 5 Haziran 2005 Dünya Çevre Günü, Bergama Ovacık'ta kutlamak isteyen yaşam savunucularına yönelik altın madeni çalışanlarının saldırısı davası dün Bergama'da yapıldı. Evrensel Gazetesi'nin haberine göre duruşma taşlı sopalı saldırıya uğrayan ve buna rağmen sanık olarak yargılanan yaşam savunucularının avukatı da böylece sanık yapıldı. Bergama Asya Ceza Mahkemesi'ne götürülen davada yargılanan yaşam savunucularından. Avukatlığını yapan Arif Ali Cang'ı bu kez sanık olarak mahkeme heyetinin karşısına geçti. Altın madencilerin çevre günü kutlamasına gidenlere ve İzmir-Çanakkale yolundan geçen araçlara taşlı yumurtalı saldırı sırasında olayların önlenmesi için jandarma ve kaymakama giden heyetin içinde bulunan Cang'ı olaylarla ilgili açılan davada altın şirketinin talebi üzerine sanık yapılmıştı. Duruşmada konuşan Cang'ı bu davanın koza altın şirketi yönetim kurulu başkanı Hamdi Akın İpey'in, sanık yapılması üzerine onun revanşını almak için açıldığını belirtti. 5 Haziran günü taşlı yumurtalı saldırı sonucu mağdur edildik, şimdi ise mağdur edilenler de suçlu olarak gösteriliyor dedi. Davaya katılan hukukçular, dava dosyasındaki şikayetçi olan Altın Madeni Genel Müdürü Hayrettin Öğüt'ün uğradığı bir zarar olmadığından davaya katılma isteminin reddedilmesini istedi. Bu duruşmanın hemen ardından aynı duruşma salonunda aynı mahkeme heyetiyle 5 Haziran çevre günü yaşanan saldırıyla ilgili davaya geçildi. Birkaç dakika önce duruşmada sanık sandalyesinde oturan Cangı, bu sefer avukatların bulunduğu alana geçerek yaşam savunucularını savundu. Dava 7 Ocak 2014 tarihine ertelendi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.